Ayağımda dolaşım bozukluğu var. Bundan dolayı varis çorabı giymem gerekiyor. Üzerine mesh miyiz? Evet varis çorapları e, tamamını görmedim ama bir parmak uçlarının açık olduğu çoraplar var. Hı hı. Bir e, topuk üstünden yukarıya doğru çekilen var. Yahut tamamını kapatan var şeklinde biliyorum ben. Evet öyle de hı hı. E, Tamamını kapatıyorsa varis çorabı Üzerine sadece... E, bu varis çorabını giymeden önce abdest alırsınız. Hı hı. Ee, bundan sonra alacağınız abdestlerde üzerine mes ettiğiniz zaman ayağınızın yıkanma görevi yerine getirilmiş olur. Yani mes gibidir. Hı hı. Mest diyelim ona. Mest gibi hı hı. düşünün. Ee, peki parmak uçları açıksa sadece o bölümü yıkarsınız. Diğer kısmını için mes edersiniz. Hı hı. Ee, bu var. Ha bir de diyelim o topuğun yukarısı ise o zaman ayağınız açık demektir. Şip o zaman ayaklarınızı yıkayacaksınız. Yani demek ki varis çorabınızın pozisyonuna göre yapısına göre durum değişiyor. Evet. Tamamı kapalıysa üzerlemes edersiniz. Parmaklar açıksa o kısmı yıkarsınız. Ayağınız açık yukarı kısmı kapatıyorsa bu varis çorabı ayağınızı zaten yıkamanıza bir engel yok demektir orayı hı hı. yıkayacaksınız. Peki hocam tamamen kapalı olanlarda e, öncesinde abdest almak gerekiyor dedim sana. Yani gibi için Mesela çıkarılabilir sanıyorum bu. Hı hı. Çok güç ama. Evet. Herhalde akşamları çıkarıyorlardır. Evet. Akşamları çıkarıyorlarsa ondan sonra alacakları abdestte bunu yıkayacaklar ayaklarını hı hı. ve ondan sonra giyecekler. Yani ben bazı hastalar biliyorum ki aya yani o çorabı giymeden ayağa kalkmaları kesinlikle yasak yani abdest almaya bile belki gidemiyor olabilirler. Hmm. Bu durumda başka bir öyle bir problem var. varsa yani hiç kalkması hmm. mümkün değilse o zaman giysin üzerine mesederek ibadetini yerine getirsin. Daha önce hmm. ne diyorduk? Taat takat ilişkisi var hmm. Yani ibadetler sizin takatınıza göredir. E, ayağa kalkmanız mümkün değil diyelim, e, kalka, kalkıp da ayağınızı yıkayamıyorsanız o zaman o yıkama işlemi düşmüş olur. Hı -hı. E, buna benzer bir şeydir ama evet. e, suyu getirdiniz, e, bir e, altına bir şey koydunuz, üzerine su döktünüz, ayağınızı yıkadınız. Ha böyle bir imkan varsa bunu yapınız. Hı -hı. Ondan sonra varis çorabını giyiniz. Evet. Yani alternatifler var. Yıkayabileceğiniz pozisyon varsa o Yardımcı pozisyonu vardır, değerlendireceksiniz. Evet. Ama hiç mümkün değilse o zaman ayağınızı giyer işlemi de ayağınıza mest varmış gibi hmm. mes ederek abdestiniz almış olursunuz. Evet.